Bu bankaların verdiği promosyon dinen caiz mi? Şartlarında promosyon almak için vadeli mevduat hesabı otomatik ödeme talebi gibi şartlar da var. Bizleri aydınlatırsanız çok seviniriz. Allah razı Vallahi olsun. Fırkan Bey için. bu promosyonu anlata anlata, konuşa konuşa dilimizde tüy bitti. E, zaten bu yasal hale geldi. Bu arkadaşımız memur mu? Emekli mi? Bunu bilmiyorum. İşçi mi? Yani e, dinde bir şeyin haram olması için delil aramak gerekir. Hani promosyon parası bankadan çıktığı için sütten çıkmış akraşık gibi tertemiz, hiç hatası kusuru efendim yok diyemeyiz ama evet. yani bu faiz değil. Hırsızlık, hırsızlık da değil, zorlanmıyor. Kasp da değil. Onun için yani ben şahsen haram diyemiyorum. Haram diyebilmem için onun dinen haram kıldığına dair delil olması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Bak, Memur, mesela memuriyette e, irademiz dışında gelişen ha, bir tarih, olay Tabii. Onu dedim ya işte yasal hali geldi. O. Mesela alışveriş merkezlerinde de promosyon var. Adam 10 e, kiloluk zeytinyağı satmak için yanına bir tane bardak koyuyor mesela. Yani demek istiyor ki siz bu 10 kiloluk yağı alırsanız bardak veya 10 kiloluk deterjanı, 5 kiloluk deterjanı alırsanız yanında bu bardağı size vereceğim diyor. Bu da promosyondu. Ya yani bunda hiçbir sakınca yok. Sadece bankadan çıktığı için. Bir de banka tabii faiz Allah'ın haram kıldığı faiz müessesesini hı hı. işlettiği için ayakta tuttuğu için biz dinen bunun doğru olmadığını söylüyoruz ama bankanın faizin dışında da yaptığı işler var. Yani işte elektrik parası alıyor, su parası alıyor vesaire ediyor vesaire ediyor. Ama bu bankadan çıkan promosyonlarda memurun, işçinin Çalışanın bir şeyi yok yani bir, bir burada yok. bir e, zorunlu bir şey var. Yani alsın onu e, içi sinmiyorsa e, harcamasın versin bir fakir İhtiyacı da var. Ama haram diyebilir miyiz? Haramdır diyemiyiz efendim harcayacaksın harcayabilir yani siz de alıyorsunuz biz, biz de. de alıyoruz yani benim bizde mesela ben promosyon yaptığından bile haberim olmuyor yani bir çok, bir çok memur böyle yani sizin şeyinize değil bir de. Yani şimdi bu gelen şöyle düşünün bak. Siz çalıştınız. Evet hocam. İnşaatta çalıştınız mesela. Amelilik yaptınız veya ustalık yaptınız. Elektrik iş yaptınız. binanın elektrik tesisatını döşediniz veya kalıbını yaptınız. Betonunu döktünüz. Efendim kiremidini örttünüz. İşte günlük 100 lira yemeğiyle çalıştınız. 10 gün çalıştınız, 500 lira aldınız. Şimdi o inşaatın sahibi size 500 lira verdim ama bu 500 lirayı kumardan kazanmıştı. Şimdi benim aldığım 500 liranın 500 lira helal mi haram mı şimdi? Ha, helal mi haram mı? Ha. Gibi. Ben alnımın teriyle çalıştım, kazandım. Yani eteki kumardan kazandıysa vebali ona ait. Yani biraz bunu böyle düşüneceğiz. Şimdi devlet memurlarını da düşünün. Şimdi bak, devletin memuru var. Devlet, devletin Meşru helal yönünden kazandığı da var. Vergi alıyor mesela. Değil mi? Evet. Şimdi köprü yaptı. Oradan para alıyor. Ama haramdan aldığı da var. Genel evinden de vergi alıyor. Bankalardan da vergi alıyor. Değil mi? Efendim, değil mi? İşte içki fabrikasından da alıyor. Şimdi ben devlet memuru olarak çalıştığım zaman benim aldığım paraya şaibeli mi diyeceğiz? Hadi memurdan vazgeçtik. Siz... Büyük bir fabrikanın işçisisiniz. Akşamada çalışıyorsunuz. Efendim, emeğinizin karşılığında aylık, haftalık neyse bir para alıyorsunuz. Halbuki o fabrikanın kazancının içinde helal para da var, haram para da var. Şimdi sizin aldığınız, çalışmanızın karşılığında aldığınız para helal haram diye tereddüt mü edeceğiz? Yani bunu biraz böyle düşünmemiz lazım.